İlam. İ ve A sesleri birer vokal uzun, ünlü ek alınca özellikle A sesinde uzatma belli edilir. İlamı kelimesinde olduğu gibi, aynı zamanda bu kelime İlan kelimesiyle karıştırılmamalı. Bu kelimenin orijinal Arapça okunuşu İğlam. Arada bir cezimli halde, sakin halde ayın harfi var. Fakat Türkçe kelimelerde bu harfi telaffuz etmiyoruz. Bunun yerine bir önceki sesli harfi bir vokal uzun okuyoruz. İğlam demek yerine İlam diyoruz.